Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Kamus'la güreş başladı. Ben Didem Gürzab. Ben Kerem Doğan. Efendim, Açık Radyo'nun 48. yayın dönemi başladı. Ee, bizim de 6. yayın dönemimiz Kamus'la güreş olarak. Maşallah diyelim efendim. Diyelim efendim. Yeni yayın dönemi. Herkes umarım. için hayırlı olsun. Evet. Umarım ee, güzel geçer hepimiz için. Açık Radyo'yu. Herkes dinlesin, bilgilensin, evet, ışıklansın, aydınlansın. <gülüyor> ee, efendim, e, kamusta güreşi bir açıklayalım tekrar maden yayın, yayın dönemi başı. Ee, kamusla güreş olmaz diye bir söz var, eski bir söz... E, kamus sözlük anlamına geliyor. E, yani bunun lügatle pehlivanlık olmaz versiyonu da var. E, bir sözcüğün sözlükte anlamı vardır. E, onun yerine yeni şeyler aramayın, uydurmayın, e, sözlüğe bakın gibi bir mana var. Ancak biz sevgili e, arkadaşım Kerem'le hep güreşiyoruz evet. e, sözcüklerle. Farklı anlamlarına varmaya çalışıyoruz kendimiz için. Evet. Biz e, altı yayın dönemi öncesinde bu programa başlarken pek çok program e, başlığı önerisinde bulunmuştuk Açık Radyo'ya. E, sevgili Ömer Madura Kamusla Güreş'i çok sevmişti. E, sevdiği günden itibaren biz de... Başladık, e, devam ediyoruz. Şaka maka üç yıl olmuş. Evet, şaka maka üç yıl oldu. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi e, çok sevdiğimiz, tanıdığımız da e, sevgili Canım. Deyim artık Senem evet, Akçay evet. Sağ olsun, var olsun Senem'e buradan sevgilerimizi iletelim Evet sevgiler Sosyal medya onların. hesaplarımız yine aktif olarak kullanıyoruz Kamusla Güreş gmail.com var mail adresimiz olarak Instagramımız var Kamusla Güreş Bir de Twitter adresimiz yine aynı isimli Kamusla Güreş evet. e, Sık sık e, görselleri paylaşıyoruz Evet bunu da iletmiş olalım. Evet Twitter'da özellikle hem eski bireverk yayınlarımızı hemen sonrasında o hafta içinde koyuyoruz hem de bazı görsel ve açıklamalara da Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Keza tabii ki açık radyo sayfalarından, post ve podcastlerden bütün eski programlarımıza ulaşabilirsiniz evet, keza. Yeni yayın dönemi başlangıcı olarak biraz uzun tuttuk giriş seremonisini. Evet. evet. Ne seçtik? Ee, evet ne seçtik. Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi de Varmadın. Varmadım. Varmadım didemcim dermişim. <gülüyor> evet. Karım arkeolog çünkü. Kerem, evet, Kerem'e söyletiyoruz bunu. Çünkü hep hanımlara söyletirler böyle cinsiyetçi evet. bir yaklaşım. böyle yayın dönemlerine son birkaç defadır biraz da esprili isimler bulmaya çalışıyoruz. Aslında biz meslekler ve işler üzerinden gideceğiz bu yayın evet, dönemi. Yayın döneminde. Ve... Sonbahar kış geldi, tatilden döndük işe bir meslek ve işe iş kelimelerine bir böyle bir bakıp evet. peşi sıra farklı meslek alanlarıyla ilgili olarak kelimelere varacağız. O mesleğin bizi bizde uyandırdığı kelimelere bakacağız. Meslek evet. iş işle başlıyoruz. Bunlar. Aslında bir genel bir gidişatımız var ama bu hafta temel anlamlarına bir bakalım TDK'de üzerine konuşacağız biraz. Evet. Şimdi meslek ismi olarak Arapça kökenli e, tutulan yol anlamına geliyor. E, bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş. İkinci anlam olarak da uğraş. Eskiden çığır ekol okul hani edebi meslekler için kullanılıyormuş ama şu an çok geçerliliği var mı? Bunları konuşacağız zaten. Doğru. İş ise işte bir sonuç elde etmek için herhangi bir şey ortaya koymak için ...güç harcayarak yapılan etkinlik çalışma hmm. diyor Tedekede e, ...aynı zamanda bir değer yaratan emek deniliyor... E, ...birinden istenen hizmet veya birine verilen görev anlamında kullanılıyor... ...işte sanayi, ticaret, tarım, maliye gibi alanlara ilişkin... ...ekonomik etkinliklerin bütünü diye bir açıklaması var aynı zamanda... Doğru, hep yan anlamlar aslında birbirinden evet. türemiş... Evet... ...kamu yararına yapılan işler var... ...iş denilince... ...bir de ticari anlaşma, alışveriş... ...vesaire gibi... E, ...açıklamalar var... ...aslında iş e, konusu... ...iş de, kelimesi TDK'de hayli... ...çok zengin, mecazları yani, da var... E, ...mecazları da var... ...biz mecazlarına pek girmeyeceğiz sevgili dinleyiciler... ...gireceğiz de şimdi girmeyeceğiz... Ha, evet. <gülüyor> ...ama şey bir de bütünüyle artık meslekten kopan yanları da var... E, ...başka... ...o kadar... ...şimdi... E, ...biz şuna dikkat ettik... ...sevgili dinleyicilerimiz... ...düzenli dinleyenler anımsarlar... ...aslında... E, ...bazı böyle üzerinde konuşup... ...çağrışımları ile ilgili... ...çok zengin sözcükler olan... E, ...kelimelerde direkt çağrışımlardan... ...başlıyoruz, biraz muhabbet ediyoruz... ...sonra e, sözcüklere geçiyoruz... ...bu sefer tam tersini yaptık... ...çünkü... ...çünkü... çünkü e, ...kaynakların da... E, ...mesleği tanımlarken... E, ...farklı şeyler... E, ...söylediklerini... ...ya da... E, ...sözlükte yer alanla toplumun bakışının hayli farklı olduğunu... bizim de kafamızın karışık olduğu şeyler olduğunu fark ettik. Ee, şöyle bir ayrımla ben de girmek istiyorum. Şimdi İngilizce'de ben de Oxford sözlüğüne baktım. Hı hı. E, profession'la occupation sözcükleri ile e, meslek ve iş karşılanıyor. Evet. Ancak e, artık Batı kültüründe mi diyeyim ya da İngilizce'de mi diyeyim... Bunların arasındaki ayrım bizdikinden biraz daha belirginleştiriyor bir farkı. Hı. Bizim toplum olarak bakışımızda da bu fark var ama... ...adını koymayla ilgili bir sorun mu var diyeyim, ne diyeyim, belirsizlik hı hı. mi var? Çünkü sen ne demiştin Kerem meslekle ilgili? Geçim sağlamak için yapılan iş mi demiştin? Evet, geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş. Tamam, yani bu işte... ...işçi de, tezgahtar da... ...doktor da Palyacımda. bu durumda... ...Abalyaço da aynı e, tanıma... ...giriyor burada. Şimdi İngilizce'de... E, ...Occupation... ...çok daha genel. Yani e, geçimini sağlamak... için yapılan iş... E, ...çok spesifik bu konuda... bir ...eğitim alması, bir uzmanlık sahibi... ...olması gerekmiyor. E, öte yandan... E, ...Occupation'la Profession'ı... ...karşılaştırdığımız zaman... E, occupation'da kazanılan para biraz daha az, mütevazı olabilir ama diğerinde belli bir karşılığı var ve profession'da ya okul mezunu olmak ya da uzmanlık sahibi olmak ya da daha spesifik bir alanda profesyonelliğini geliştirmek gibi şeyler söz konusu. Ya bizde de bu hani tartışmalara çok Katılanlar özellikle bir dönem rahmetli Çetin altan sürekli meslek yazıları yazardı. He. Meslek tanımının altını çize çize işte eğitim alınması, işte bir akademik eğitim alınmasıyla elintili cümleler kurardı. Ancak hani neticesinde meslek ve iş kavramları bizde bir, bir, bir kargaşaya beslemiş. Dünyada da böyle aslında. Doğru. Bir ee, TDK hı. aslında hiç ayırmamış hı hı. direkt. Yani akademik veya hatta okullu olmayla ilgili bir şey yok tanımın içinde. Hı hı. Ama burada daha belirgin evet. İngilizce'dekinde. E, şimdi biz böyle baktığımız zaman e, Kerem'le birçok başlık e, çağrışımlarla ilgili karşımıza çıktı. Şimdi bir şey var. Yani gerçekten e, o işi yapmak için onun diplomasını almak gereken işler var. Gibi. Evet yani doktorluk gibi diyeceğim ama şimdi Türkiye'de de <gülüyor> işler çok karışık. Çünkü bazen gazetede... Okuyoruz haberler. İşte yedi yıldır doktorluk yapıyormuş adam mesela. Sahte doktor. Sahte doktor. Evet <gülüyor> dişçi falan da değil. Yani şimdi diş hekimlerine küçümsemek Cerrahlığı olmasın ama mesela. hani öyle penseyle çekiyor köyde gibi değil. Bayağı şey. Estetik uzmanı. Herkes doktor diye. O yüzden <gülüyor> o kadar bazıları kötü oluyormuş. Şey. E, e, bunları... İyi cesaret bir yandan da. Ya işte burada. Hangi programımızda bahsetmiştik? Bu Dönning-Kruger sendromu aslında çok fazla karşımıza çıkan bir şey hele ülkemizde. Hani ne kadar bilmiyorsa ve cahilse o kadar güvenli ve rahat. Ne kadar tamam. biliyorsa o kadar soru işaretleri var ve daha mütevazı mevzu. Yani, yalnız işte bu alan biraz enteresan çünkü sonuçları gerçekten hani geri dönüşümsüz sonuçlar olabiliyor yani bir doktor müdahalesiyle doktorumların birisinin müdahalesi insanın sağlığına işte hatta Tabii. canına kast edilmiş hele olabilir. bu meslekte evet. ee, ama bunun gibi yani bu e, bunu dalavere şeklinde yapan e, insanları sıra dışı örnekleri bir kenara bırakacak olursak bir gerçekten okulunu okumak ve diplomasını almak ve kanıtlamak gereken işler var işte keza işte avukatlık mühendislik mimarlık gibi işler senin hmm. bahsettiğin ne mühendisler istediğinde var mı <gülüyor> hikayesi ee, bir zanaat var bir de sanat var üstelik bu zanaatla sanat sık sık ya yani karıştırılmıyorsa bile hangisi münazara Evet bir münazara konuş. <gülüyor> ne güzel söyledin. Onunla ilgili bir tanım ayrımı var bende ama bir alt alta sunmaya devam çok edelim. Çok okuyan mı bilir çok gezen mi bilir Didemciğim? Hani ya böyle bir ilkokulda kapıştırılardı. <gülüyor> münazaraya karşıyım zaten. Öyle mi? Evet Keremciğim. Hiç uygulamasına vesile olmadığını. Şöyle diyeyim öğretmen olarak maalesef mi diyeyim bilemiyorum. Tabii ki yaptırmak durumunda olduğumuz münazara konusunda ya da işte üstümüzden o istek geldiğinde yapılan çalışmalar oldu ama velakin şöyle bir şey yani kafayı çalıştırmak, karşı doneler bulmak, tartışma adabını bilmek açısından işe yarıyor olabilir ama tek bir şeyi savunma hali bunun aslında sadece başka sebeplerden yapılan bir çalışma olduğunu söylemediğiniz sürece Zaten çok tekil düşünmeye elverişli bir yapımız var. Neyse, e, şimdi sonra ne var? Başka senin söylediğin sözcüklerimizden biri olan iş, işçi diye başka bir tanım var. E, tabii. E, bir de görev var sözcük olarak. Ee, hem mesleğin hem işin e, tanımının içine giren bazen Hı -hı. çıkan e, bazı insanlarca e, karıştırılan her şeyi görev addetme hali ya da evet, bazı işkolikler, var, evet, mi, işkolikler yani? var bir sözcük olarak e, ya da üstüne vazife olmayanı görev addedenler var. Belki ee, bir sistemin dayatması haline geldi yani insanlar özellikle büyük şehirlerde kentlerde. İşiyle inanılmaz bir bütünleşme halindeler. Ama bu biraz bana şey gibi geliyor. Yani e, Ne gibi e, e, e, Zaruri bir şeymiş gibi yani. Zaruri ee, derken öyle olmalı anlamında mı? Öyle olmalı anlamında değil ha, yani. mecbur e, koşuyor bizi evet, bu şartlar şart, hmm. başka bir alana sıçrama olasılığımız da kalmıyor çünkü mesai saatleri işte atıyorum yol hmm. yola, ayırdığımız saatler vesaire. İnsanın zamanının büyük bir kısmını işle e, doldurduğu için e, birçoğumuz aslında işkolik bir pozisyondayız maalesef. Hayatını Hayatının hani, e, diğer yanlarını çoğu zaman ıskalıyoruz. Evet, ee, yani böyle olmayan insanlar da var tabii. Tabii. Ee, bence biz de böyle değil zaten seninle ama <gülüyor> çok kişisel. <gülüyor> Bakacak olursa. İstersen bir şarkı arası verelim. Geldi zaman. Ee, evet, e, bandisadan gelecek. Avusturya hiçim Evet. Ben kavgaya girdim, hep inadılarla yürüyoruz Biz, Biz bu karanlık, karanlık yolun sonunda doğa doğacak güneşi, güneşi görüyoruz Dalları aşıyor, bak yakın aşıyor, kızıl yıldız Biz, zafer kuşu Bu bir rüyadik, bu bir hülyadik, yıldızıdır kurtuluşu Bu bir rüyadik, bu bir hülyadik Yıldızın e-kort er Kara deryalarda bir fener Senin ışığında yürüyoruz Biz bu karanlık yolun sonunda Doğacak güneşi görüyoruz Fabrikalarda biz, darlalarda biziz Biziz hayatı yaratan Dil farkı bilmeyiz, dil farkı bilmeyiz Sanki doğduk bir anandan di farkı bilmeyiz di farkı bilmeyiz sakin olduk bir bana Sınıfıdır Yurdumuz bütün cihandır Bizim hazırlandık O büyük kavgaya Başta bayram mı? Sosyalizm bayrağını yükselt Daha daha yükselt Yükselt bayrağı yukarı Bugün hep uğralım Yarını kuralım Kaldıralım sınırları Bugün hep uğralım Yarını kuralım Kaldıralım sınıfları uğralım, yarın yarını kuralım, kaldıralım sınırlar... ...bugüne vuralım, yarını kuralım, kaldıralım, kaldıralım sınıflar... ...ay çok güzel. Evet, evet. efendim şimdi e, çağrışımlarından devam ediyoruz... ...94.9 Açık Radyo'da kamusla güreşte meslek ve iş sözcüklerini incelerken... E, tanımlarda zaten e, kafa karıştıran bazı noktalar olduğunu ya da Hı -hı. toplumların farklı baktıklarını söylemiştik. E, burada döneceğiz aslında hep. Mesela meslekleri bir kalifiye olan bir de vasıfsız olan olarak ikiye ayırıyorlar. Evet. E, Mekteki... Burada belirgin olan şey kalifiye. Ha evet. Yani kalifiye de İ iki şey var aslında. Sadece okullu olmak da değil. Yani Hı -hı. bir uzman işçinin de kalifiye olma durumu var. Evet. Alaylı da olabilir. Evet. Mektepli yani, de olabilir. Alaylı FNM da. Olabilir. Evet. O bunu kalifiye yapıyor. Gene hep bu sözcükler aslında Hı -hı. bizim iki e, iş ve meslek e, sözcüklerimize paralel. E, okullu olmak yanında formasyon, branş, işte kariyer, uzmanlık, titr, e, diploma e, gibi sözcükleri de getiriyor. Tabii. Ama mesela grev ya da lokavt deyince aklımıza daha çok işçi geliyor ama. E tabi işte sendika. Evet sendika. Lokavt dediğin gibi. Başka. işte ikramiye maaş, tazminat, avans, mesai, mesai prim, prim, prim, emeklilik. Evet. Hem hak hem de işi maddiyatıyla ilgili olan sözcükler hmm. olarak karşımıza çıkıyor. Bir de eee ...bu tanımları yaparken... ...arada bir kafamızı karıştıran... ...arada bir de tanımlarıyla... E, o ...düzelten, çerçeveleyen... ...ne var? İşte zanaat ve sanat var... E, ...dedik. Hı hı. Şimdi tanımlar var... ...mesela sanat için bir duygunun, hayalin... ...bir tasarı ya da güzelliğin... ...insanda oluşturduğu estetik karşılık... ...tanımı yapılmış... E, ...ve sanatçı da... E, ...hayal gücüne dayalı olarak... ...işte bir üretimle... E, ...işte herkesin yapamayacağı... ...bu sanat eserini ortaya çıkaran... Kişi. Hatta benim birkaç e, kaynağa baktım. İncelediğim kaynaklardan birinde e, para için yapmayan gibi bir tanımlama hmm, da vardı. Artık böyle bir şey söz konusu evet. değil demeyeyim de tamamen. Evet ama bir sürü zaten algı ve tanım da değişiyor. Biz seninle hmm. konuşurken de bunu gördük. Hani doktora, öğretmene, sanatçıya bakışta da yüzyıllar içinde Değişen Mustafa bambaşka evet. bir şey var ya da işi yapışlarındaki algılanış. Şimdi zanaatte bir kere temel işlevi yararlı olmak belli bir malzeme kullanılıyor ve madde ortaya çıkarıyor. İnsanların kullanacağı bir şey işte taş, toprak, bakır, deri Hı -hı. her neyse gibi. Ağaç. Ağaç. El becerisine dayalı e, ve e, kuşaktan kuşağa ya da nesilden nesile ya da ustadan çırağa e, aktarılan bir şey söz konusu aslında. Evet. E, öte yandan e, sanata baktığımız zaman e, farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. E, burada işte burada heh, yakaladım maddi beklentiden uzaktır diyor hmm. ama zanaatçının maddi beklentisi vardır demiş tartışılası. Ee, sanat yapının tının benzeri yoktur ama zanaatkarın e, yaptığının bir sürü benzeri vardır fabrikasyon kadar olmasa bile hı hı. gibi bir tanımlama var ee, İşte sanatta yeteneğin e, zanaatta becerinin ön plana çıktığı gibi bir tanım söz konusu. İşte sanatta estetiğin en birincil şey olduğu ama bu da artık çok tartışılası. Çünkü evet. çok modernleşen ve değişen bir sanat anlayışı var. Hatta estetiğe bazen tukaka diyen, eleştiren bir yaklaşım var. Ama böyle bir zaniyatkar sanatçı farkı söz konusu. Evet yani bu mesleki ve iş tanımlarıyla ilgili olarak... ...kafa karışıklığının hani başlangıç noktalarından birisi de işte aslında... 19. yüzyıl işte hı hı. daha doğrusu sanayi devrimi, endüstri devrimi ile birlikte e, meslek alanlarının çoğalması do, do, doğrudan hani çoğalması ister istemez çoğalması ile ilintili olarak e, bir, bir tanımlama konulmak istenmiş ama yine de hani çok becerikli olduğu söylenemez. E, Tanımın, evet olabilir, tanım evet. konumu <gülüyor> an, anlamında e, neticede meslek denil, denilince ne anlaşılması gerektiği konusunda. E, birçok güçlük olmasına rağmen tanımlanma konusunda ama 20 yüzyılda birlikte işte mesleklerin bir statü elde etmek için özellikle meslekçi eğitimde işte meslek odaları meslek kurulmasında vesaire çabaları var ve bu anlamda da bir orada bir çaba söz konusu ve tanımla ilgili olarak da kafamızdan bir çentik atmış durumdalar o anlamda. Doğru. Bende de şey var araya gireyim mi? Bu aslında Oscar Wilde'da meslekle ilgili kullandığı sözcüklerden yola çıkarak baktığım bir kitaptı. Gülümseyen Düşünceler. Orada dönemin... Ee, ...nasıl mesleği doğurduğuna dair bir paragrafla karşılaştım, aynen okuyorum. Ekonomik gücün toprak sahiplerinden sermaye sahiplerine geçmesiyle giderek büyüyen Burjuva sınıfı... ...siyasal gücünü de arttırmış, parlamentoyu etkisi altına almıştı. Hı hı. Meslekler, uzmanlıklar da e, hem nitelik hem nicelik açısından hızla gelişiyordu... 1841'deki nüfus sayımının meslekler kapsamında yalnızca hukukçular, hekimler, din görevlileri yer alırken, yani bu 1841, 1861'de aradan 20 yıl geçti, öğretmenler, mühendisler, mimarlar, gazeteciler, yazarlar, tiyatrocular gibi meslekler de sayım kapsamına girmişti. Evet. Ben şeyi biraz esprili olacak ama e, Türkiye İş e, Bulma Konumu'nun e, meslekler, ...dizini diye bir... bir ha, uzun ya, bir liste vardı. Liste var, bayağı bir liste var. Evet. Orada affına sararak... tabii çok da şey oldu... ...denk düştüğü için bazı meslekleri... ...sayacağım şimdi. Lütfen ilginç <gülüyor> vardı bir sürü meslek. Evet mesela bu meslek diziminde... ...İpek Böceği Teknikeri... ...diye bir meslek var. Vay. İşte balon pilotu diye bir şey var efendim. Hmm. E, düğün düzenleyicisi... ...diye bir meslek var. Kahvaltı şefi var, mantar toplayıcısı, halı saha işletmecisi, e, Silvi Kültör diye bir şey var. Bilmiyorum anlamını, İlginç geldi ona bakacağım. Bakalım. Atık yöneticisi var, gelinlik stilisti, kan bankası ünitesi hemşiresi, Ayurveda uygulayıcısı, Vay. kitap patoloğu, madde bağımlılığı danışmanı. Halk oyunları oyuncusu ama bunu yöresel olarak da ayırmış. işte atıyorum Adıyaman Yöresi'nin halk oyunları oyuncusu gibi. Ha. Ön terbiye op operatörü diye bir şey var tekstil alanında. Çok spesifik. Yunus eğitmeni var. İşte falcı, fok eğitmeni var. Ay olmasınlar. Palaço, asitleyici var. Mesela petrol ve gaz kuyularında asitleyici görevini üstlenen hmm. bir de çorap örme. ...konfeksiyon teknisyeni diye bir şey var. Va, bir de var başı çorak öğrenler var. <gülüyor> evet. Tam denk Fakat bu çok güzel oldu bu tanımlama. Hani başta diyorduk ya işte meslek... ...profession sözcüğü ile occupation arasında fark var. Bu gerçekten çok zengin. Evet. Ee, bir kısmını bizim de bir hiç Merak bilmediğimiz... Merak edenler bakabilirler. İş bulma kurumunun meslek sesi çok ilginç hakikaten. Kaç şey var onu hatırlıyor musun? Yani binlerce var. Altı üzerindeydi ha, galiba. Ha o kadar. Evet, evet. Ben Oo. böyle biraz böyle... An... Evet. İşte notlar aldım. Vay. Çok bildiği şeyler var. O zaman şeyi konuşarak bu programı tamamlayalım. Hı hı. Diğer sözcüklerimize ikinci programı da olacak bu meslek ve iş sözcüklerinin. Şimdi zanaatten sanattan bahsettik. İş dedik. E, görev sözcüğü işle karıştırılıyor zaman hı hı. zaman. E, i̇çinde her zaman yer alıyor aslında. Ama bir de Murtaza gibi görevi algılama evet, hikayesi evet. de var. E, memuriyet var. Orhan Kemal'in Murtaza. Orhan Kemal'in Murtaza'sı evet. Ama neredeyse artık böyle bir şey e, kalıplaşmış evet, evet, e, haklısın. bilenler açısından. E, hizmetli sözcüğü var Keza. Hı hı. E, burada programı aslında sonlandırabiliriz. E, evet haftaya görüşmek üzere diyelim. Ben, Mesleklere devam edeceğiz meslek iş kavramlarına. Hoşçakalın. Hepinize hoşça kalın. iyi haftalar. İyi haftalar.